Hazırlayan ve sunanlar Mehmet Emin Bars Bey ve Cem Duran. Merhabalar, Oyun içinde Oyunda tekrar birlikteyiz. Ee, Özgür Akman'la birlikteyiz. Kendisiyle daha önce bir program yapmıştık satrançla ilgili. E, tabii ki bize yetmemişti bu program. Bugün yine devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Özgür. Hoş bulduk tekrar. Bugün özellikle e, satrancın büyük ustalarını ayırmak istedik bu programı. Özgür'ün bir ayrıcalığı var Türkiye'de. Kasparov, Anant, Kostanyuk ve Magnus Carlsen gibi büyük ustalarla röportaj yapma ayrıcalığına erişti. E, bu anlamda belki büyük ustaları konuşmak için de bulunabilecek en doğru kişilerden biri. Türkiye'nin de önemli oyuncularından bahsedeceğiz ama önce bir konuya açıklık getirmek gerekir sanırım. Hı hı. Büyük Usta ne demek? Böyle genel bir tabir mi? Yoksa bir karşılığı var mı bunun satranışına? Aslında mıyorsana? teknik bir ünvan e, Büyük Usta. E, şimdi satrançta da başka sporlar da var. Mesela tenistekiyle karşılaştırılabilir. Başka oyunlarda da var. E, elo adı verilen bir rating sistemi var. Oyuncuların kuvvetlerini gösteren. E, ve bu rating seviyelerine göre belli noktaya ulaşıldıkça verilen ünvanlar var. E, şöyle başlayayım. E, Fide ustası unvanı en düşük ünvan 2300 seviyesidir. Uluslararası usta kabaca 2400-2450 ama bu tabi daha yüksek ve daha düşük olabiliyor. Belli turnuva sonuçlarına göre şekilleniyor. Ve büyük usta seviyesi en yüksek seviye ee, ki dünyada 1500 civarında şu anda büyük usta var. Ee, bu seviyede yaklaşık 2500'den sonra başlıyor. Yine biraz daha açayım. Dünyadaki en iyi oyuncuların seviyesi de işte 2700 üstü olarak kabul ediliyor. Bunları da süper büyük usta deniyor hatta. Ee, büyük usta ünvanı da işte bu belli koşullarla edilir. Onun detaylarına girmeyeyim. Ee, kabaca 2500 üstü seviyeye te tekabül ediyor. Peki kaç kişi dünyada genel oyuncu sayısı kaç kişi? kaç bin kişinin içinde bu oyuncular. resmi sunuma katılan ve uluslararası kuvvetlercisi adı Elodur aslında onun ee, elo bulunan oyuncu miktarı yaklaşık e, 40 e, 45 50 bin civarı resmi FIDE'nin fide rakamlarına göre ama e, tabi bu e, daha çok daha fazla oyuncu var tabii satrancın içinde. Onda şüphe evet, yok. Evet, burada aslında bir e, grandmaster diye tabir edilen e, büyük usta e, enflasyonu görüyoruz son yıllarda. E, evet, çünkü kadını. hani eskiden daha az oyuncu vardı ve daha az turnuva vardı ama son yıllarda ...her hafta dünyalar tarafında... ...pek çok turnu oynanıyor. Dolayısıyla da... hani e, ...hem reytingler yükselmeye... ...başladı. Buna göre de işte o... ...hesaplanmasındaki katsayıların vesaire değişmesi... ...ihtiyacı çıktı ortaya. Aynı zamanda büyük usta olmak sanki... E, ...kolaylaşmış muyuz? gibi gözüküyor. Hani sıralanlaşmak... Benim kullanmak istemeyeceğim bir tabir çünkü hani büyük ustalar sonuçta çok gene de ufak bir azınlık. Yani kabaca satrancın profesörleri diyebiliriz onları. Ee, özellikle de kü satranç kültüründe o ustalara büyük ustalara saygı çok önemlidir. O yüzden öyle bir sıradanlaştı demeyeyim Hı. ama eskisine göre sanki kolaylaştı gibi. E, fakat burada e, yeni bir tabire ihtiyaç var gibi gözüküyor aynı zamanda. Yani i̇şte o ihtiyacı, en iyi oyuncuları kastetmek O ihtiyacı diyorsun. anlatmak için işte 2700 üstü oyuncuları süper büyük usta diye anıyorlar. Ee, ama o sayı da çok arttı. Eskiden mesela 1980'lerde işte 5-6 kişi 2600'ün üzerindeymiş. 90'larda benim başladığım dönemde yaklaşık 100 kişi 2600'ün üzerindeydi. Bugün sadece 2700'ün üzerinde 35 tane büyük usta var. Evet. Çok büyük bir sayı bu. Ama dünyadaki en iyi oyuncular ki tarihte bunu 5 kişi başarmış... Ee, Kasparov, Topalov, Kramnik, Karsen ve e, Kram e, Anant. E, bu oyuncular 2800 seviyesini geçmişler. Ama bu, bu sistemin de şöyle bir sorunu var böyle sınıflamanında. E, ELO sistemi 1970'ten beri kullanılıyor. Hani ondan önceki oyuncuları sınıflamak tabii daha zor oluyor bu açıdan. Ama hani işte o ELO sistemi bulundan beri o rekoru kıran isimler bu beş isim. 2800 bir anlamda Sanat Rancın Olympusu gibi bir şey. Evet. evet. Özgür şimdi ben özellikle bu beş tane isim saydım. Tabi bununla sınırlamak zorunda değiliz ama hı hı. bu en en büyük ustaların dünyasına göre. şu biraz... anki şu modern satrancının önemli ustaları bu isimler. Evet. Ve başka isimler de muhakkak var. Şimdi şöyle bir durum var aslında. Başka sporlarda da oyunlarda da ortaya çıkıyor. Herkesin bildiği bir alanda örnek verecek olursam. Örneğin futbolda bir en büyük kim muhabbeti vardır. Örneğin bir Pele'den bahsederiz, Maradona'dan bahsederiz. Fakat Pele ile Maradona'yı karşılaştırmak imkansız. Çünkü yaşadıkları devir farklı. O döneme gelindiğinde oyuncuların uyguladığı egzersiz programları farklı. Ve tabii Aldıkları oyun, hakkında, vitaminler oyun farklı. hakkındaki bilgiler de farklı. Evet Sonuçta bilgiler bilgi farklı. Bilgi artıyor sürekli. Dolayısıyla burada örneğin bir futbolun efsanelerinden bahsedeceksek... Pele'den bahsetmek zorunda kalırız. Tıpkı evet. örneğin e, bir Capablanca'dan bahsetmek Şimdi zorunda kalırız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, işte ilk dünya şampiyonu e, William Steinitz 1885'te resmileşti. O dönemden beri dünya şampiyonun isimlerinin hepsi bence çok özel isimler. Mesela içlerinde bir yıl dünya şampiyonu kalan e, Öy ve Tal Smithlow gibi isimler de var ama mesela Tal bir yıl dünya şampiyonu kalmasına rağmen agresif oyunu, meşhur fedaları sebebiyle pek çok satranış seferin gönlünü kazanmıştır. Hala da satranış yeni başlayanlar Tal'in o gö e görkemli gözüken fedalarını özenirler. Hmm. E Dolayısıyla bütün dünya şampiyonuna çok önemli isimler ama tarihte biraz daha öne çıkmış isimler var tabii işte. E Cabo Alek'in çekişmesi buna örnek verilebilir 1920'lerin sonunda. Ee, Sovyet ekolünün babası kabulleni hatta Patrick Dianal'dır. Mihail Botvinnik benim Hı -hı. şahsi favorilerimden birisidir. Tabii ki hiç anmadan olmaz. İşte saatlerdeki Sovyet hegemonyasını yıkan 1972'de Boris Spassky'yi yenen Bobby Fischer... Hı -hı. E ...tam anlamıyla bir stardı. Santrancın ilk ikonuydu bence. O sayılabilir. Tabii ki ondan sonraki şampiyon Anantoli Karpo... E, ...o da Soviet Eko'nun en önemli şampiyonlarından biri ve... E, ...onunla yaklaşık 10 yıl süren müthiş bir rekabete giren ve artık herhalde herkesin tanıdığı... ...belki sokaktaki sokakta sorsak Santranç diye anarlar Santrancın ama... E, ...Kasparov'un adını doğru bilirler. İşte evet. O kadar önemli bir isimdi geri Kasparov. E, bu isimler benim aklıma gelenler ama... Hı. Ben hani satranç tarihinde meraklı birisi olarak, özellikle meraklı birisi olarak da hani hiçbir dünya şampiyonu çok ayırmak istemiyorum açıkçası. Aslında bu isimleri söylerken aklıma da şöyle bir şey geldi. Bunlar hep kendi uluslarının gururu olan isimler aynı zamanda. Tabii özellikle Sovyetler Birliği'nde satranç tam anlamıyla milli spor sokakta bile, parklarda bile oynayan insanları rastlarmışsınız o dönemde. Bugünkü Rusya'da tabii durum biraz daha farklı ama hala Rusya... Satrançın en güçlü ülkesi ve diğer güçlü ülkeler de zaten o Sovyetler Birliği'nden kopan Ukrayna, Azerbaycan, son iki Olimpiyada kazanan Ermenistan gibi ülkeler. Evet. Belki de en büyük oyuncular adlarını pul basılan oyuncular. Çünkü bu söylediğin isimlerin çoğunun internette pullarını bulmak mümkün. Tabii tabii. Ülkelerin, Sovyet da döneminde da zaten o ülkede o kadar çok ünlü oyuncu varmış ki işte Sovyetler Birliği şampiyonu olmak bir dönem dünya şampiyonu olmak kadar önemliymiş. Yani şöyle bir turma düşünün dört tane dünya şampiyonu onlarla karşılaşmış bir 4-5 isim daha. ...işte arkadan onları yenebilen ama biraz daha hani zayıf gözüken yine de çok önemli isimler oldu. Şampiyonlarmış onlar. Bu biraz e, bahsettiğim, bahsettiğimiz isimlere daha yakından bakmak istiyorum. Hani Tabii. bu Elo sistemine çok bağlı kalmak zorunda değiliz. Dediğin gibi Hı. tarihte iz bırakmış önemli satranç oyuncularından bahsedebiliriz. Bunlar nasıl insanlar? Bizim gibi normal insanlar radyo programı yapıyorlar mı mesela? <gülüyor> ya da ne bileyim hani Psikopat diyebileceğim bazı özellikler olan takıntılı ya da egosu çok yüksek insanlar. Şöyle hani satrançları hep bilmeyenler biraz acaba delim diye göz bakarlar. Aynen. Hatta bu konuda işte Noboko'nun meşhur romanı var. filmleştirildi de Lugin savunması. Ünlü bir satranç üstası nasıl kafayı sıyırdığını anlatır tabiri caizse. Ama şöyle söylemek lazım. da doğruluk payı da var. Dondorlayan örnekler de var. Yanlışlayan örnekler de var. Örnek vermek gerekirse 3. Dünya Şampiyonu. Nozera Alcabablanca tam anlamıyla bir jönmüş. O dönemde böyle işte fötür şapkasıyla son derece çift giyinen, sosyal ilişkileri iyi olan, kadınlarla da arası iyi olan. Belki bir adam de bundan ]mış. büyük bir satranç oyuncusu oldu. Ama <gülüyor> onu, onu işte o repütasyon tam tersi profiller çizen pek çok satrançı da var. Yani mesela Bobby Fischer de çok büyük bir oyuncuydu ve Tam anlamıyla bir ikon haline geldi yaptıklarıyla ama ne medyayla arası çok iyiydi daha doğrusu çok iyi davranırdı diyelim. Organizatörlerle sık sık sık sıkıntılar yaşardı. Ee, rakipleri daha az sorun yaşardı ama rakipleriyle de sorunları oldu ama bir anlamda da işte son dönemde işte e, biliyorsunuz Fischer 2006 yılında Japonya'da tutuklandı. E, 12, 11 Eylül olaylarından sonra bir takım demeçler verdi insanlara garip gelen ve hani sanki ruhsal sağlığı çok yerinde değilmiş gibi bir profil çizdi. E, Aslında... Benzer örneklerde var ama mesela Belki yani asla satrançları deli, delirtemezsiniz bana <gülüyor> burada ama. Öyle bir amacımız yok lütfen. Şöyle söyleyeyim, zor insanlar oldukları kesin çoğunun. Aslında belki de bunlar bir satranç şampiyonu, dünya satranç şampiyonunun sahibi olması gereken belli özellikler. Belki de evet biraz farklı olmak gerekiyor. Evet. Çünkü bir de satrancı şöyle bir tarafı var işte saatlerce sadece kendi düşündüğünüz şeylerle baş başasınız. Hı. Başka kimseyle konuşmuyorsunuz, başka hiçbir şey belki de düşünmüyorsunuz Hı. bile. Şimdi burada aklıma ilk gelen karakteristik özellik egoları oluyor büyük satranç oyuncularının. Tabii normal çünkü zaten şöyle bir insan düşünün günlerce kendisiyle meşgul. ...günlerce kendi kafasının içinden geçenler üzerinden bir şeyler kurgulayan bir adam düşünün. Tabii ki egoların yüksek olması e, normal bir özellikle de mesela konsantrasyon yeteneğidir. Yani bu o kadar iyi konsantre olurlar ki uğraştıkları şeyleri aslında belki de e, başka konularla pek ilgilenemezler. Ee, örneğin böyle egolarıyla ilgili aklına gelen bir örnek var mı? Ee, böyle diğer oyunculara karşı... Ben senden daha büyüğü dertleştiriyorum. Şöyle yaşıyorum. söyleyeyim. Kasparov'un bu konuda e, çok bomba lafları vardır. Mesela Alexi Şirov modern satmancı en önemli isimlerinden birisidir. o da. Dünyada ilk 10 seviyesindedir yaklaşık olarak. E, Kasparov onu sürekli yener. Skoru çok iyidir ve Şirov'un kariyerinde hiç Kasparov galibiyeti yoktur. E, ku, ku, heyecanlı bir amatör demiştir bu kadar ünlü bir oyuncu için. Öyle söyleyeyim. E, Cem biz de burada sohbetimizle baş başa kalmamak için satranç oyuncularının oyunlarıyla baş başa kalması gibi ufak bir ara verelim. Sonra geri döndüğümüzde devam edelim. Paul McCartney'i The Wings'ten dinliyoruz. Every night. Every içinde oyunda Özgür Akman'la birlikte satrancın dahilerini konuşuyorduk. Buradan devam edeceğiz. Şimdi satrançta tabii tarihi iz bırakan oyunculardan bahsettik. Bunlar bu mücadeleleri sadece kendileri için değil aynı zamanda birçok zaman ulusları ve arkasındaki toplumlar içinde gösteriyorlardı ve birer efsane haline geliyorlar. Bununla ilgili işte Hindistan ve Bulgaristan örnekleri var, Rusya örnekleri var. Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Tabii yani aslında ilk olarak satrançların böyle ulusal kahramanlar olduğu dönem Sovyetler beni dönemiydi eskiden. O dönemde şampiyonlar çok iyi koşullarda yaşarlarmış. Ee, toplumda çok yüksek maaşlarla işte Karadeniz kıyısındaki yazlıklarında falan otururlarmış. Ve tabii ki çok prestijli bir... Bunu Antalya diye tercüme edebiliriz evet, sanırım. Evet. Yani Antalya'si. Ukrayna kıyıları bugünkü aslında evet. kabaca. Ee, ama tabii mesela ünvanlarını kaybettiklerinde de aynı şekilde sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Hatta meşhur bir fıkra var onu anlatayım. Ee, bir gün Sibirya'ya bir, biraz anti Sovyetik bir fıkra ama yine de demek istediğimi anlatması açısından güzel. Biz de belki Sovyetik bulup dengelesin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir adam Sibirya'ya e sürülüyor ve geliyor oraya gelenler onları, onu karşılıyor ve sormaya başlıyorlar işte aya kim çıktı ee, foto fotoğraflar renkli hale geldi vesaire bir sürü soru soruyor en sonunda da şey geliyor sıra Fischer Spaski maçı ne oldu adam cevap veriyor ben kaybettim <gülüyor> evet oldu yani, ama tabii bu kadar hani mutlaka bir prestij sarsılması oluyor. Maçı nasıl kaybettin diye sorgular vesaire oluyormuş ama e, bu satranca verilen önemli de gösteriyordu o dönemde. Şimdi ise durum biraz daha farklı. E, tabii ki o ülkelerin ünlü sporcuları oluyorlar aynı zamanda bu isimler. Ve ülkelerin halk kahramanları haline geliyorlar. İşte son olarak oynanan Nisan ayındaki Vishwanathan Anad ve Selin Topolov dünya şampiyonu maçı. Buna güzel bir örnek. Bir kere Anant şu anki dünya şampiyonu. Ülkesinde tam bir milli kahraman gibi. Hindistan'da. Evet. Hindistan'da. Son iki maçını kazandıktan sonra ülkesine geldiğinde büyük kutlamalar yapıldı. Başbakan Singh onu kabul etti. Pek çok ödüller aldı ülkesinde. Aynı şekilde ee, Sanırım son... Hindistan'da verilen e, en büyük e, onur madalyası da kendisine verildi. Evet, evet. Ee, ve mesela Bulgaristan tarafına dönecek olursak, Vesel'in Topolo tarafına, ee, Maç Sofya'da yapıldı Bulgaristan'ın başkentinde ve e... Maç için Bulgaristan Başbakanı bizzat destek verdi hükümeti adına ee, ve yaklaşık 3 milyon euroluk bir e, bütçe ödül ayrıldı. Sadece para ödülleri 3 milyon euroydu. Ülkenin önemli kaynakları seferber edildi. Ee, Topolov'un bu maçta yer almasını milli bir mesele olarak gördüler. Topolov'a aynı şekilde özel bilgisayarlar tahsis edildi. Ee, büyük bir ciddiyetle hazırlandı. Ve hatta kaybettikten sonra bile buna aslında çok kafalarını takmadılar. Çünkü e, Topolov aslında ülkelerini bütün dünyaya tanıtmıştı bir anlamda. Evet. Aslında biraz şuna benzetebiliriz belki. Örneğin e, kendi ülkemizden bir yabancı bir Alman örneğin e, Nazım Hükmet'in bir şiirini beğen beğendiğini söylediği zaman bir gurur duyuyoruz. Yani biz Nazım Hükmet değiliz ama... Bizim sanat beğenimizi yansıtan birinin sevildiğini görünce bundan gururlanıyoruz. Tabii ki öyle bir aidiyet duygusu oluyor. Yani evet, sporlarda eğer, da mesela mutlaka o ülkelerde e, belli ülke, belli sporlarda taşıyıcı yıldızlar olur. Hani o şekilde sahipleniliyor iyi satrançlarda. Evet, örneğin bir Topalov hayran olduğunu bir yabancı bir Bulgar'a söylüyorsa Bulgar sanki benim zekama hayranmış gibi bir duyguya kapılıp evet, onunla evet. gurur duyması çok doğal. Evet. Burada yine e, ulusları temsil eden oyunculardan biri ama bu biraz da enteresan bir örnek. E, Satranç Rus oyunu olarak bir dönem sanırım biliniyordu. Belki bu bir parçada gerçeği yansıtıyordu. Amerikalı Fischer bunu e, kıran adam olarak da tarihe geçmiş yanılmıyorsam. Hı hı. O mücadeleden ve Fischer'in ama e, bu hani bu benim sunumuma uymayan tavırlarından biraz bahsedebiliriz. Gerçi şimdi işin tarafı da var. Mesela bugünkü Amerikan milli takımında da... E, Takımın neredeyse tamamı Rus ya da işte eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelmiş isimler. Ee, ama o dönemde tabii Fischer'in durum biraz farklıydı. Çünkü satranç tamamen Sovyet egomanyası ve özellikle Doğu bloğu ülkelerinin büyük hususlarının öne çıktığı bir dönemden geçiyordu. <gülüyor> ve aslında bir anlamda hem de soğuk savaş konjonktürüne denk geldiği için işte Fischer'in bir Amerikalı'nın kendi oyunlarında çıkıp bütün o Sovyetleri, Sovyet büyük usulları yenmesi ki çok önemli isimler hepsi. Mesela Mark Taymanov gibi bir isim 6-0 yenmek. Hiç maç vermeden yenmek akla hayale sığmayacak bir durum. Değil? Acaba rakip filmi bunun üzerine mi çekildi? Olabilir <gülüyor> mi? Olabilir tabii ama... Ee, aslında söylediğinde gerçek payı var. Rakip filminde de Amerikalı boksörün Rus rakibini nasıl yendiğini evet. görmüştük. Bunun intikamını Hollywood'da almışlar sanırım. Tabii ha? sonunda barış mesajları falan veriyor rakip şey yendikten sonra Ivan sanıyorum ismi. Evet. evet. O, Ivan Drago'yu yendikten sonra ama tabii sonuçta e, birçok sporda böyle bir e, çekişme vardı o dönemde de. Satrançta tabii daha farklı bir boyut. Bir tane adam kılıç açmış, kılıcın çekmiş bütün e, önemli isimlerine karşı rakip ülkenin e, saldırıyormuş gibi bir durum vardı ve bunda da başarılı olmuştu. Fischer, Fischer e, ama bunu tam olarak Amerika adına yaptı demek de biraz zor sanırım. Şöyle Peki, tabii e, e, Fischer aslında çok şahsına münasır birisiydi. E, ve hani o da aslında bu soğuk savaş konseptinden işte e, Amerikan ulusunun temsilcisi olmak, Batı dünyasının özgürlüğün, demokrasinin temsilcisi gibi birisiydi. E, Anılmaktan hiç hoşlanmıyordu. Zaten bu yüzden medyadan uzak duruyordu. Maçtan sonra pek çok reklam filmi önerisi, e, sinema filmi önerisi, işte önemli ödüller hepsini bir, bir kalemde silip zaten e, sırrına kadar bastı Bobby Fischer. Dünya evet. şampiyonluğundan olduktan sonra. Sonra Silvester bulundu. <gülüyor> sonra Allah'tan Staron'a çıktı. Evet. E, Fischer'in şu sözünü hatırlıyorum ben de egosuyla ilgili bir örnek olarak. E, Dahi ne demektir diye sorulduğu zaman. ...kazanıyorsanız daha ...kazanamıyorsanız değilsinizdir... ...şeklinde bir söz oldu. Tabii tabii sandım. yani Fischer o dönemde çok önemli bir isimdi... ...ve kendi de bunun farkındaydı ama... E aslında özel olarak star olmak için de uğraşmıyordu. Bir ikon olmak için uğraşmıyordu ama her yaptığı kal, oturması, kalkması söylediği sözler, yaşadığı sıkıntılar onu bir anlamda farklı bir gizem katıyordu. Bir de e, rakiplerin üzerinde o kadar etkiliydi ki artık psikolojik olarak fişe Rumması diye bir deyim çıktı o dönemde. Evet. Yani e, rakipleri o, o normal kuvvetlerini, seviyelerinin altında oynuyorlardı. Korktukları e, için. Evet o kadar çekiniyorlardı. Aslında bu dönemde biraz da Magnus Karsen sanki bunu yapma yolunda ilerliyormuş gibi bir görüntü de var. Magnus Karsen'den bahsedelim çok kısaca. Ee, Magnus Carlsen de Norveçli. Senin röportajda yaptın. Evet, benim de röportaj yaptım. Ben röportaj yaptığımda dünyada 4 numaraydı ve 18 yaşında yeni başlıyordu. Senin yapmanla bir ayı Ama şimdi şöyle de bir durum yok. Hani Halit Kıvanç'ın 17 yaşındayken Pele'yi keşfetmesi gibi bir durum yok 58 Dünya Kupasında. <gülüyor> evet. zaten ünlü bir oyuncuydu ben konuştuğum zaman. Ee, ama Magnus Karsen... çok genç yaştan itibaren hiç satranç kültürü olmayan Norveç gibi bir ülkede ortaya çıktı. Ee, ve çok hızlı ilerledi. Ve çok özel bir yetenek olduğu zaten ortaya çıktı. Ee, dolayısıyla dünyada hani bugün 2010 yılı itibariyle dünya sıralamasında bir numara yükseldi. Yani dünyanın en yüksek el olu oyuncusu diyelim. Evet. Ee, ve çok genç yaşta başardı. Bu ilk mi yoksa? En genç Bunu başaran en genç oyuncu. Hı hı. Ee, 2800 seviyesinde geçen en genç oyuncu. Ve... E... 23 elo dağılırsa şu anki elosu 2826 ee, Geri Kasparov'un 1999 yılında kırdığı tane en yüksek elo rekoru ki o da 2849 o rekora yetişecek. Anladım. Ama henüz dünya şampiyonu unvanı yok. Hayır sanırım. yok şu anda dünya şampiyonu vishy Anant, vishy diyoruz biz ona kısaca. Evet. Ee, Farklı çağrışımları var ama öyle anlıyor. <gülüyor> vishy diyoruz işte evet. meyve suyu değil yani sonuçta bir dünya satranç şampiyonu diyelim. Evet. Carlsen'in de bundan sonraki dönemde alandın rakibi olması sürprize olmaz. Evet. Peki e, Magnus'un e, Norveçlilerin yaklaşımı nasıl? Çünkü Norveç öyle çok milliyetçiliğiyle e, tanınan bir ülke değildir. Ama çok sahipleniyorlar. İşte yerel talk show'lara, programlara çıkıyor, sponsorları var. Ki son dönemde şöyle bir şey de oldu. Magnus Carlsen, Liv Tyler'la birlikte e, G-Star adlı bir e, G-Star'ın e, sonbahar kış... 2000 kataloğunu mankenlik de yapıyor. <gülüyor> Batı dünyasının ilgisini çekiyor. Bir, bir yakışıklılığı var. Time gazetesi, özür diliyorum. Time dergisi onunla bir röportaj yaptı. Dünyada bir numara olmayı garantilediği zaman. Batı dünyasına çıkmış olması da onun sahiplenilmesini sağlıyor. Aynı zamanda Magnus... Kasparova da uzun bir süre çalıştı. Kasparova onu çok sahiplendi. Ee, bu da önemliydi. Çünkü dünyanın gelmiş en önemli oyuncularından biri. Yaşayan bir satranç efsanesi. 2005'te satrancı bırakıyor. Hatta neredeyse bir daha satrancı suratına bakmam diyecek kadar uzak duruyor satrancı ama e, bir yandan da işte Magnus'la birlikte çalışmalar yapıyor. Magnus'un bir numaraya gelmesine onun da etkisi oldu. Ciddi bir ceher görmüş olmalı ki Tabii ki. Ilgileniyor. Zaten 14-15 yaşındayken de e, hatta ben 2006 yılında geri Kasparov'la konuştuğum zaman da o e, bir diğer önemli oyuncu Sergei Karyakin ve Magnus Hani satrancının geleceğini belirleyecek oyuncular olabileceğini söylüyordu o zaman. Da. Evet. Tarihteki önemli mücadelerden bahsederken aslında e, iki insan arasında olmasa Deep Blue ve e, IBM'in Deep Blue ve Kasparov mücadelesi de Belki de satrançla bilinen, ilgili bilinen en e, ünlü hikayelerden biri. Tabii bir insan bilgisayar mücadelesi sonuçta. Evet. Satranç... Teknolojiye giren tarafı da olduğu için çok ilgi çekti. Evet. Bu mücadele satrançın bilinirliği ya da satrançın kendi dünyasında ciddi bir değişikliğe yol açtı mı? Aslında şöyle, satrançın bilinirliği son yıllarda dünyada azalıyor. Çünkü hani işte Kasparov rekabetinden sonra hani o sporu taşıyan çok öne çıkan bir isim olmayınca ve biraz da dünyada satrancın kötü yönetilmesinden kaynaklanıyor. Satranç biraz geri çekildi gibi ama işte son dönemde ümidimiz hepimizin ümidi Magnus'un tekrar satrancı hak ettiği popülariteye kavuşturması diyelim. Bilgisayar konusuna gelecek olursak bilgisayarlarda da şöyle oldu o maçta deyip aslında Kasparo'dan çok Kasparov büyük bir üstünlük sağlamamıştı. Kasparov son maçta kötü olduğunu bildiği bir açılışı oynayarak kaybetmişti IBM'le sorunlar yaşadığı için. Ama sonraki dönemde o kadar hızlı gelişti ki bilgisayar teknolojisi işte 6-7 yıl sonra bütün önemli büyük bilgisayarlar bilgisayarlarla analiz yapmadan satranca oynayamaz hale geldiler. Evet. Burada kısaca son olarak da Türkiye'nin önemli oyuncuların isimlerini Anmak gerekir diye düşünüyorum Tabi muhakkak Tabi çok fazla isim var ama son dönemde işte aklıma gelenleri sayayım Türkiye'nin ilk büyük ustası Suat Atalık Muhakkak hı hı. çok önemli bir oyuncu Dünya çapında bir oyuncu Türkiye pasaportu olması da Türkiye bayrağı altında yarışan Mihail Gureviç ki dünyada 5 numaya çıkmış Kasparov ve Anant gibi isimlerle çalışmış önemli bir büyük usta. Ee, onun dışında yeni büyük ustalarımız geçen sene büyük usta olan Kıvanç Zaderoğlu ve e, kısa bir süre önce büyük usta olmayı garantileyen Barış Esen. ...kadınlarda da Suat Atalın aynı zamanda eşi olan ve Türkiye vatandaşı olan... ...eski Avrupa şampiyonu Ekaterina Atalık, hı hı. Betül Cemre Yıldız, Kübra Öztürk... ...ki bu iki isim gençlerde çok sayıda uluslararası başarılar kazandılar. ilk aklı gelen isimler ama özellikle alt yaş gruplarında çocuklar arasında da çok fazla önemli isim var... ...uluslararası başarılar kazanmış insanlar var. Hiçbirine haksızlık etmeyeyim. Ama evet. ilk aklıma gelenler de bunlar. Sanırım ilk öğretimde seçmeli ders haline gelmesiyle birlikte önümüzdeki yıllarda böyle büyük ustalar yetiştirmeye devam edeceğiz. Özgür geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok fazla hikayemizden bir kısmını anlatabildik. Umarım başka bir zaman tekrar birlikte olacağız. Zeytli. Görüşmek üzere. İyi günler. Oyun içinde Oyun